Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlığa mesunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Ben öncelikle e, kaybettiğimiz radyomuzun kurucularından Cem Madra için e, tüm ailesine, sevenlerine, Başsağlığı dilemek istiyorum. Toprağa bol olsun diyorum. Sevenlerine sabır diliyorum. Sevgili dinleyiciler aynı zamanda şu anda Ali Ulu ve Aysin Büyüknoğutçu'nun Finike'de mermer ocaklarına karşı bir direniş sergilerken öldürülen, aramızdan alınan arkadaşlarımızın, dostlarımızın ölüm yıl dönümü, 5. ölüm yıl dönümü. 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle e, büyük nohutçu dostları Ali, Ulvi ve Ayşin büyük nohutçu dostları olarak e, Antalya'da bir dizi etkinlik yaptık, e, belgesel gösterimi, tiyatro, e, mezarlarında ziyaret edip anma gerçekleştirdik. Fenike'deki vuruldukları eve gidip karanfil bıraktık e, ve daha birçok e, Antalya merkezde etkinlikler gerçekleştirdik. Onların da anılarının önünde. E, saygıyla eğiliyoruz ve mücadelelerini yaşatacağımıza burada davanın takipçisi olacağımıza Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekolojistler olarak söz verdik. Ee, bu sözümüzün üzerine ve bu aktivizmimizin üzerine e, aile bireyleri burada Antalya'da ağırlıklı yaşayan aile bireyleri de gerçekten büyük bir e, enerjiyle doldular ve heyecanlandılar. Hatta Ali 90 yaşındaki annesi adaleti görmeden ölmeyeceğim. Ben bu adaletin gerçekleşmesi için bekleyeceğim, yaşam doldum tekrar diye bize de enerji verdi. Ben bunu burada yaşadığımız şeyi hüzünlü bir coşku olarak e, tanımlıyorum. Gerçekten yüzlerce insanın her yerden gelip burada bir arada e, müthiş bir birliktelikle bunu gerçekleştirmesi Türkiye'deki bu sessizlik ortamında hepimize çok iyi geldi. Biz e, Ali Ulu Büyük Nohut'un anlasından dolayı da daha önceki programda Emine büyük notcuyu kızlar Emine büyük notcuyu konuk kaldığım için programımıza teorik programımıza bir bir hafta ara vermiştik. Şimdi Azize ile kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. E, Azize zaten artık hepiniz tanıyorsunuz program arkadaşım. Azize hoş geldin. Azize çay. <gülüyor> hoş bulduk Erdoğan merhaba. Merhaba Azize. E, kaldığımız yerden devam edelim diye düşündüm ben. E, onun için hani. Dinleyicilerimiz de belki buradan hatırlatayım podcastleri dinleyebilirsiniz. Eğer e, bağlantıyı kuramazsanız niye böyle birden bir kavramla başladı program diye son programı dinlerseniz bu bağlantıyı kurabilirsiniz son teorik programımızı. E, şöyle başlayalım istersen Azize. Bookchin'de devrimci proje neden evrimsel bir süreçtir? E, ne dersin bu konuda? Ee, Bukçin, e, devrim projesinde e... Bugünkü hiyerarşik yapılanmaları devlet ve baskıcı kurumların birden zaten açığa çıkmadığını söylüyor. E, toplumsal değişimlerin de e, tek bir sıçramayla mümkün olmadığını dolayısıyla da toplumsal devrimin de tek bir sıçramayla mümkün olmayacağını vurguluyor. Yani nasıl ki devlet e, klanlar gibi tek bir sıçramayla oluşmamışsa devletin ortadan kaldırılması da tek bir sıçramayla mümkün olmayacaktır. E, önceki programlarımızda da olduğu gibi e, bahsetmiştik. Bu Çin e, yoğunluklu olarak organik toplumlara atıfta bulunuyor. Ve organik toplumların hiyerarşik toplumlara, hiyerarşik toplumların ise sınıflı toplumlara geçişi kademeli bir şekilde gerçekleştiğini söylemişti zaten. Ve bir sonraki gelen toplum kendi kurumlarını oluştururken değerlerini, göreneklerini, normlarını ve hatta bilimini kendisine göre yapılandırıyor, şekillendiriyor ve bir önceki toplumun değerlerinin yerini alıyor. Yani e, tahakkümü, hiyerarşiyi, sınıfları ortada. Kaldırarak devrim anlayışı doğrudan baskıcı kurumların ortadan kaldırılmasıyla ve yerini eşitlikçi özgürlükçü kurumların varlığına bıraksa da insanın davranışlarında günlük hayatında yer edebilmesi bunları içselleştirmesi özellikle eşitlikçi değerleri normları ve gelenekleri içselleştirmesi bir zaman alacaktır. Bu nedenle e, kurumsal değişikliğe gitsek de e, içselleştirme bir e, zaman alacaktır. Burada bir araya girsem ben e, ben de şey diyecektim hani toplumlardaki bu değişimin zaman alması çok e, mümkün çok tabi hatta e, kolektiflerin özgürlükçi yapılanma içerisindeki kolektiflerin e, komünlerin bile. Ben mesela bu konuda ciddi sorunlar yaşadığını düşünüyorum. İşte daha dün akşam arkadaşlarımızla gece ikiye kadar oturup sohbet ettik. Bunu konuştuk. Gerçekten de birçok kolektifin içerisinde yer aldım. Ee, bireydeki doğrudan demokratik e, davranış tarzının gelişmesi çok uzun süreçler alıyor. Belki de hani bizim toplumsal kültürümüzle de e, yapımızla da ilgili e, işte bu e, aileden gelen e, toplumdaki e, siyaset yapış tarzı, liderlerin öne çıkması falan gibi bunların lider kültünün olduğu siyasi partilerin, yararşik örgütlenmiş siyasi partilerin ağırlıkta olması insanlarda bu davranışı gerçekten e, e, kötürümleştirebiliyor diyebilirim. E, içerisinde olduğumuz kolektiflerde bile hani ki bunların e, hepsi, benim içerisinde olduklarım doğrudan demokratik davranmak üzerine kurulmuş ve bunu hep öne çıkaran, bunu hep vurgulayan insanların bir araya geldiği kolektifler. Burada bile biz şey sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Hani birileri öne çıksın, öne çıkan kişiler işte iş tanımlasın ve arkadaşlar da bu işleri alsın yapsın. Hani tanımı belli olsun, hani ona o yapacağı iş belli olsun. Ama hani yapıyor gerçekten, aldığı işi de tam anlamıyla yapıyor ama bu aslında istediğimiz bir şey değil yani benim hiç istediğim bir şey değil gerçekten hani birey kendi özgürlüğünün kendi ediminin sorumluluğunu kendini ortaya koyma bir güçle ortaya koyma bir iradeyle ortaya koyma konusunda ciddi bir çaba sarf etmesi gerekiyor yoksa hani doğrudan demokratik davranış ne gelişir ne yaygınlaşır hani bu kolektiflerde bile biz bunu yaygınlaştıramazsak. Yani toplumun genelinde bunu nasıl yaygınlaştıracağız? Hani bir mahallede bir karar alacağız ya da bir kentte bir karar alacağız. Bu kararları alırken gerçekten hani birkaç kişi konuşup kararı aldığı zaman aslında hani bu karar doğrudan demokratik mi oluyor? Diğerleri hiç söz almadı, hiç fikir beyan etmedi, belki çekindi, belki bir şey oldu ya da kendini o güçte hissetmedi. Bundan hepsini gerçekten enine boyuna konuşmak ve hayata geçirmek konusunda da ciddi bir çaba içerisinde olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Kesinlikle evet. ve e, benim e, doktora çalışmamda aslında bu içini tercih etmemdeki en büyük özelliklerden, nedenlerden bir tanesi de e, hiyerarşinin ve tahakkümün aslında psikolojik ve kültürel boyutuna da değiniyor olması. Yani hiyerarşi tanımlarken toplumsal, e, kültürel ve psikolojik itaat ve emirler zinciri olarak tanımlıyor. Ve e, hiyerarşik toplumlardan... Ee, sınıflı toplumlara geçişi analiz ederken maddi düzey ve nesnel e, düzeyden bahsediyor. Bu maddi değişiklikler işte aslında biraz kurumsalla yani günümüz toplumsal hareketlerinin e, genel olarak e, önem verdiği ve ön planda tuttuğu kurumsal değişikliklere işaret ediyor. Öznel boyutu ise e, Bukçi'nin değişiğiyle Egemenliğin epistemolojileri yani hiyerarşi kurallarını, baskıcı duyarlılıkları, değerleri ve farklı deneyimlerin emir ve itaat çizgilerinde açığa çıkmasına işaret ediyor. Şimdi bunu bu için egemenliğin epistemolojileri olarak değerlendiriyor. Yani kültürümüzle, psikolojimizle çünkü aslında psikolojimiz de zaten kültürle. Mesela az önce şeyden bahsettim bazen çekimser olabiliyor, kendini ifade edemiyor ya da etmekten çekiniyor. Şimdi bunların hepsi aslında baskıcı bir bir defa devletin bizim bireyler üzerinde, vatandaşlar üzerinde baskıcı bir etkisi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kurumlarıyla, polisiyle, askeriyle, mahkemeleriyle, okullarıyla. Doğal olarak aileyi de devletin bir altyapısı olarak gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz zaman aslında aynı paralellikte baskıyı yine çocukluğumuzdan gelen bir psikolojik baskı her bir yaşıyor zaten üzerinde. Çözüm doğal olarak da bunu içinde bulunduğumuz muhalif toplumsal yapılarda daha eşitlikçi, hiyerarşisiz yapılanmaya çalışan toplumsal hareketlerde de bunları görmekteyiz tabii ki. Bu biraz da şey gibi değil mi? Aslında iktidarı, devleti kendi içinde taşıyan bireyler var aynı zamanda. Bir de daha önce Şeyden bahsetmiştik ya, gizli liderlikler doğması, bu gizli liderliklerin işte bir e, iç düzeye, bir davranış e, etiğine bağlanmadığı zaman nasıl e, böyle e, gizli tahakkümcü, tapınmacı bir şeye dönüştüğünü, e, çok ciddi sorunlar yarattığını aslında bununla bireyler üzerinde görüyoruz. E, şaşırtıcı bir şekilde pratik örnekler üzerinden de görmüş ve anlatmıştık zaten. Şimdi burada tekrarlamaya gerek yok ama gerçekten hani e, dışarıda olan, savaştırılan bir iktidar ve öteki yok sadece. hani O e, postyapı savcı deyimle iktidar aslında kendi içimizde birçok yanıyla işlemiş durumda. Yani onunla da bir yandan hesaplaşıyor ve ciddi çaba gösteriyor olmak gerekiyor ki hani kendi Birlikte olduğumuz kolektifte başka bireyin özgürlüğüne yol açabilelim, onun kendini ifade etmesi için onu destekleyelim, o bizi desteklesin ve buradan güzel bir şey çıksın, özgürlük etiği ortaya çıksın değil mi? Bireyin özgürlüğü ve kolektifin özgürlüğü anlamında. Kesinlikle. Hatta şimdi mesela tamamlayıcılık dediğin aslında buradan yine Bukçi'nin tamamlayıcılık etik, tamamlayıcılık etiğinden söz edebiliriz sanırım. Çünkü tamamlayıcılık etiğini ortaya koyduğumuz zaman aslında öncelikle bir kendi eksikliğimizi, her bir birey kendi eksikliğini kabul ediyor. Ve bu bakış açısıyla, eksik olduğumuzun bakış açısıyla bir tamamlayana ihtiyacımız olduğunun farkına varlıyoruz varıyoruz ve karşıdakine de aynı şekilde. Fakat dediğim gibi bu eksiklik e, hiyerarşik mentalitelerden bahsediyor bu e, için bir eksiklik e, altlık olarak ya da biz herhangi birini herhangi bir konuda tamamladığımız zaman bir üstünlük içerisinde değiliz ya da tamamlandığımız zaman da bir altlık üstlük ilişkisi içerisinde değiliz. Sadece farklılıklarımızın bir araya gelip e, daha kapsayıcı daha bütünleyici daha tamamlayıcı ilerleyebilmesi için aslında e, olması gereken bir e, etik anlayış ilke olarak koyuyor. Ben az önce bir şeyi e, sanırım yanım bıraktım. Onu da söylemek istiyorum. Hı hı. Aslında Vukci'nin e, egemenliğin epistemolojilerini yani e, işte geleneklerimizle, göreneklerimizle e, günlük hayatta e, devam ettirdiğimiz rutin davranışlarımızla açığa çıkan öznel e, değişimi Thomas Daifam bakın e, toplumsal hiyerarşide kullanmış olduğu informal hiyerarşi ile kavramlaştırmayı anlamlı ve değerli buluyorum ki şu an devam eden doktora çalışmamda bunu yaptım. Çünkü egemenliğin epistemolojilerinin kendi hayatımızda informal hiyerarşi olarak çıktığının eee Fark ettiğimiz zaman aslında onlara bakış açımızda birazcık daha görünür hale getiriyoruz. Bizim günlük hayatımızda birbirimize karşı baskıcı davranışlarımızı, hiyerarşik ilişkilerimizi daha görünür bir hale getirdiğine inandığım için informal hiyerarşi kavramını kullanmayı tercih ediyorum burada. Biraz daha bunu açabilir misin dinleyicilerimiz için? informal hiyerarşi derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Mesela günlük hayat, yani geleneklerimizden bahsedelim, normal davranışlarımızdan. Mesela bir kadının e, toplum içerisinde nasıl algıladığı ya da bir kadının nasıl algılandığı e, ya da e, bir örnek veriyorum, bir... E, Milliyetçilik kavramının nasıl algılandığı, vatanseverlik duygusunun nasıl algılandığı, nasıl yansıtıldığı. Ee, şimdi bunların hepsi e, bir resmi ideolojiyle ya da e, gelenekle görülen bir... evet aha ve kurumlarımızla e, bize aşılanan, bize öğretilen davranış biçimleri olarak çıkıyor aslında. Fakat bu o, her ne kadar kurumsal bir da yani kurumsallıkla bize Öğretilen bir davranış biçimi olsa da bunun günlük hayatımızda e, ilişkilerimizde, bunu toplumsal hareketlerde, aile içerisinde, e, arkadaşlık ilişkilerimizde devam ediyor olmamız kurumsallıktan bağımsız bir yerde, yani kurumsal hiyerarşiden öte bir yerde, informal hiyerarşik ilişkiler boyutunda çıkartıyoruz aslında. Evet çok çok güzel açıkladın ya, ben de çok katılıyorum buna. E peki e, şimdi şöyle bir soru ge gelecek o zaman e, Tahakküm mirasından bu bize işte e, olup bırakılan devletle işte gelenekle toplumla birçok şeyle bize bırakılan bu miras bize yedirilen içselleştirilen içimize işleyen bu tahakküm mirasından kurtulmak nasıl mümkün olacak? En kolay. Kesinlikle. Az önce sen de buna değindin ama biz yine Bukçi'nin yerel meclislerine eğer dönecek olursak, yerel meclisler ademi merkeziyetçilik, Tabii ki bu tahakkümden kurtulmak için gerekli e, yapılanmalardır. Ancak e, yeterli olmayabilir. Neden yeterli olmayabilir? Çünkü işte o meclisleri kurduğumuz zaman doğrudan demokratik e, ilişkileri günlük hayatımızda var edeceğiz zaten. Ve zaman içerisinde işte senin az önce belirttiğin gibi birbirimizi destekleyerek, e, birbirimizi... E, Düşüncelerimizi paylaşmaya iterek utanç duyduğumuz ya da çekimser kaldığımız noktalarda birbirimizi destekleyerekten bunları bunların üstesinden gelebiliriz yani hem kurumsal değişiklikler hem de kurumsal değişikliklerle e, siyaseti var edebileceğimiz halk meclisleri içerisinde alacağımız eğitimlerle, e, bilinçlenmeyle, eleştiri ve öz eleştirilerle bunların üstesinden gelebileceğiz sanırım. Ya Zaten herhalde evrimsel süreç derken de bu, bu kastediliyor değil mi? Hani Çünkü <gülüyor> bu bir aslında kendi kendi kendine bir eğitim süreci hem bireyin kendisine hem kolektifin bireyle ve kendi içindeki ilişkiler anlamında bir bir süreç gerektiriyor. Bugünden yarını olabilecek bir şey değil. Bir de aslında demin konuştuğunda söylediğin şey çok güzel. Yani onun altını çizmek gerekiyor. Tamamlayıcılık etiği üzerinden hani bireyin bir az üst ilişkisi, bir çok bilen az bilen ilişkisi e, gibi değil de gerçekten çeşitlilik anlamında bende olanı ona e, takviye ederek onda olanı bana e, alarak bu, bu çeşitliliği bir araya getirme. Belki bu zaten e, toplumsal ekoloji denmesinin, ekoloji gözgürlük ya da işte denmesinin sebebi de bu belki. Hani ekolojide de böyle bir şey var ya hani müthiş bir zenginlik var ve bu müthiş bir zenginlik bir ahengi gösteriyor. işte Kropotkin'e de buradan gidebiliriz belki de or oralara kadar. Bence bu çok önemli. Yani bu aslında bu zamana kadar yapılan e, klasik e, hiyerarşik siyaset anlayışına ciddi bir darbe vuruyor. Çünkü klasik siyaset anlayışında hep bir daha iyi bilen, abiler, ablalar daha iyi, e, daha üst yerde olan, daha komut verebilen, daha e, geniş gördüğünü düşünen ve diğerlerinin de onun geniş gördüğüne tapındığı ve ona hep büyük atıflarda bulunduğu ve dolayısıyla Pek de aldığı kararların sorgulanmadığı bir siyaset anlayışı ve bu bunun artık yıkılması, toptan yıkılması gerekiyor. Yani hiçbir biçimiyle işlememesi gerekiyor ki bu siyaset anlayışının, yani yeni çağda yeni bir e, siyaset, yeni bir özgürlük a, e, anlayışıyla yapılan e, bir siyaset olsun değil mi? Bu çok önemli ve bu Z kuşağına da çok hitap edebilecek bir siyaset anlayışı diye düşünüyorum benziyoruz. Kesinlikle öyle ve e, hemen burada yine önemli gördüğüm bir şeyi eklemek istiyorum Erol e, senin e, bu açıklamanın üzerine. Mesela e, geçen en, e, en sonki programımızda e, potansiyel olarak e, devrimin var olabileceğini bahsetmiştik. Şimdi nasıl bugün e, kapitalist sistem kendini var ettiyse aslında bir kaçınılmaz son olarak var etmedi. Değindiğin gibi e, Darwin'ci rekabetçi bir anlayış yürüteceğimize... Kropotkinci karşılıklı bir yardımlaşma geleneğini, değerlerini de var edebilecek bir potansiyele sahiptik aslında. Hala sahibiz, bunları açığa çıkartabiliriz doğal olarak da bir özbenlik oluştururken insanlık adına ya da bir kişi adına uz, kişinin e, uzlaşmacı katılımcı yönlerini dikkate alan bir benlik fenomenolojisi oluşturmamız gerektiğini söyler Bukçin. E, bizler birçok duyguyu ve davranışı öğre, öğrenmişiz. E, nefret de korku gibi öğrenilen bir davranıştır. Fakat bir e, ben merkezcilik, bir bireyselliğin kabul edilmesi ya da bu ortamın yaratılması e, ve Buna yönelik bir ideoloji oluşturulması tamamıyla aslında insanın kendisinden uzaklaşarak daha çok burjuva mantığının ilkelerini var edebilmektir. Bu nedenle eğer yeniden kişi kendisini bularak inşa edilen kendinden bağımsızlaşarak ve bunun sonucunda kendini şeyler arasında bir şey ya da olaylar arasında bir olay olarak konumlandırırsa eğer bulunduğumuz evreni... Yeniden e, düzenlemek mümkün olacaktır herhalde. Tam e, zamanında sözlerini bitirdin gibi oldu çok çok iyi hesapladın. Evet. çok sağ olasızca ağzına sağlık. Ben de e, gerçekten söylediğin şeyleri çok e, önemsiyorum çok güzel şeylerden bahsettin bugün bunun bunların hepsinin altını özenle çizmek gerekir diye düşünüyorum yani e, başka türlü de mümkün değil gerçekten hani yeni bir e, siyaset anlayışının ve bunun e, geleceği ertelenen, devrimsel süreçlere ertelenen değil de bir an önce hayata geçirilmesi, hemen şimdi işte hayata geçirilmesi ve geçirebildiğimiz kadar hayata geçirebil geçirilebilmesi bu yetinmece anlamında değil. Ama bir an önce hayata geçirmenin çok önemli olduğu anlamında söylüyorum. Bu, ben bunu çok önemsiyorum açıkçası. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ben müzik anonsumuzla e, programımızı kapatacağım. Müziğimizi de dinleyelim. Güzel bir müzik seçtik bugün. Ee, sanırım yok. Sadece şey e, seçimlerimiz bizim kendi kaderimizi ve kendi geleceğimizi belirleyen şeyler olarak aslında e, insan seçimlerinin ve potansiyellerinin ne kadar önemli ve değerli bir noktada e, bulunduğunun altını çizmek istiyorum son olarak. Teşekkürler. Ağzına sağlık o zaman. Ee, sevgili dinleyiciler, e, programı e, "Dropkick Mur Murphy's Workers Song"la bitiriyoruz, işçinin şarkısı. Şöyle diyor parçanın bir yerinde: "Bir avuç toprağa bile sahip değilken vatan toprakları uğruna eline silah tutuşturulup cepheye sürülen kimlerdir? Aslında az önce bahsettiğimiz e, değil mi? Şeyle çok bağlantılı mı? Çok oldu. güzel çok oldu. Çok güzel oldu. Hele hele şu anda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği ve savaşın devam ettiği şu günlerde çok anlamlı bu sözler. Yani kapitalist insanın doğayla savaşı da dahil tüm savaşların sona ermesi dileğiyle diyorum ben sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın iki hafta sonra görüşmek üzere.